Merhaba Açık Radyo'nun sevgili dinleyenleri. Bilgi Çağının Hukuku programı bu yeni yayın döneminde. Daha önceki dönemlerde olduğu gibi yine pazartesi sabahları karşınızda olacak. Bu yayın döneminde geçen dönem benimle birlikte çalışan programı birlikte hazırladığımız arkadaşım Yaman Akdeniz bize katılamıyor. Programı çok yoğun. Ee, o nedenle yine solo devam edecek ama eski dostlar var. Nitekim onlardan birisi şu anda yanımda sayın avukat Vedat Güler. Hoş geldiniz Vedat bey. Hoş bulduk Avniye Hanım nasılsınız? Sağ olun eski dinleyenlerimiz sizi mutlaka hatırlayacaktır. Nükteden. Bir bilişim hukukçusu Türkiye'nin sayılı bilişim hukukçularından biri Avukat Vedat görer Sık sık birlikte olacağız Hatta önümüzdeki iki programı içeriğini belirledik bile Evet Şimdi Vedat Bey Bugün genel olarak bir göz atalım demiştik hı hı. Bilgi çağının hukuku bağlamında Son 6-7 aydır ne oldu ne bitti Bir önceki dönemde Yaman'la birlikte yaptığımız programlarda evet. hangi konuları öne çıkarttığımızın şöyle kısacık bir dökümünü yaptım ben. Çok ilginç. Evet. İzin verirseniz tabii, bir tabii, üstünden tamam. geçelim. Tabii. Gündem ne kadar değişmiş ne kadar değişmemiş görmek açısından belki işlevsel olur. Ee, i̇lk şeyde geçen yayın döneminin ilk programında ee, Ömer Madra ile birlikte bilgi edinme hakkını konuşmuşuz uzun uzun. Yeni dönem haklar yani insan hakları o bağlamda yeni kuşak haklardan e, bilgi edinme hakkı e, öyle başlamıştık dönemi evet. öyle açmıştık bugün hı hı. sizinle açıyoruz. <gülüyor> Daha sonra Profesör Dr. Turgut Tarhanlı'yla dünyada ve Türkiye'de insan hakları gündeme gelmiş. Sonra Avukat Fikret İlkiz ile devlet sırrı ve yine bilgi edinme hakkı konuşmuşuz. İkisinin bir aradalığı evet, ne kadar evet, mümkün evet. bağlamında. Sonra doçent doktor Aslı Tunç'la medya ve internet yoluyla nefret söylemi başlıklı. Hı hı. Gayet net hatırlıyorum çok da eğlenmiştik. Yani bu kadar dramatik bir konuyu nasıl bu kadar gülerek konuştuğumuzda çok şaşmıştık sonradan. Onu e, konuşmuşuz. E, Avukat Başak Purut'la ekşi sözlükteki hukuki... Evet. Sorunları tartışmışız evet. ve genel olarak Web 2.0 tabanlı sosyal topluluklar ve onların hukuki sorumluluklarını tartışmışız. Ee, Leyla Keser Berber ile elektronik delil oluşturma evet, ve Türkiye'deki bu bağlamdaki yasal düzenlemeleri konuştuk. Ve Yaman'la da her fırsatta e, internet yasakları sansür ve bilgi edinme hakkı yani bu programın e, geçen yayın döneminde genel gündem maddeleri bunlardı. Evet. Şimdi benim sizden ricam e, şöyle bir e, genel bakış ile ne değişti son 6-7 ayda Türkiye'de bu bağlamda <gülüyor> değerlendirmeniz? <Lütfen. gülüyor> Tabii şimdi e, bu konularda çok fazla öyle hızlı değişiklikler beklemeyin. Ama iyiye doğru mu kötüye doğru mu değişim yani ben hani değişme ne değişti dendiğinde hani hep iyiye doğru bir şeyler olmuştur umuduyla hep bakmak istiyorum. Ee, ne değişti birçok web sitesi yasağı daha da fazlalaşarak devam etti. Şimdi buradaki bu tavır nereye kadar gidecek mesela bu soruyu belki biraz derinlemesine araştırmak lazım. Ne değişti dediniz ee, örneğin e, bildiğim kadarıyla Maliye Bakanlığı Türkiye'de mevcut olmayan bir tüzel kişilik olarak Google'a bir ceza kesti e, Google web sitesine e, 30 milyon lira falan gibi diye bir e, hatırlıyorum. Şimdi çok ilginç bir yöntem değil mi bu yani bir yabancı yatırımcı Türkiye'ye davet ederken cezayı kestim gel öde diye davet etmek yani. <gülüyor> Dolaylı bir davet. Yani gelsinler burada yatırım yapsınlar diye bakan o sırada bir açıklama yapmıştı. Yani şimdi bu mesela ilginç yani. Bu, Ulaştırma bakanımız da kızıyordu ona değil mi? Evet bu evet. Bu vergi evet. vermiyor. Evet. Yani bu işte. Youtube'dan e... dolayı ya zaten YouTube bir rezalet yani o yasağın devam etmesi bu kadar yasakçılığı bir şey işte yöntem geliştiriyoruz dediler ama bir türlü o yöntem de gelişmedi. hatta Başbakan bile şey dedi yanılmıyorsam hani ben giriyorum hani hani siz de bir yolunu bulun <gülüyor> girin gibi. Evet o artık çocukların bile dilinde. O işte bunlar demek. yani acaba o zaman peki şöyle bir şey hatırlıyorum şimdi hatırlar mısınız Özal döneminde Radyomu istiyorum diye bir propaganda başlamıştı. Hatırlıyorum. Neydi onun nedeni? İşte bu sıralarda radyoların frekans tahsisleri henüz yapılmamış olduğu için. Ha, özel radyolara engel radyolar, oluyordu evet, değil mi? Bu da frekans tahsisi yapılmamış olduğu için de radyolar çalışıyordu ama hiçbir legal platformda değillerdi. Ve hepsi aslında o döneme göre telsiz kanununu ihlal ediyorlardı. Ee, ne yaptı o sırada Cumhurbaşkanı'ydı o sırada? Kendi Cumhurbaşkanı makamı arabasına bir siyah kurdeleydi o sırada onun sembolü. E, kurdele taktı. Yani bu mesela bir tepki olarak sempatik bir tepki olmuştu. Ve e, sonuçta e, hükümette herhalde kodifikasyonu biraz daha hızlandırdı. Kanunlar çıkarak iş düzene girdi kısmen. Yani. <gülüyor> bir kanal vardı şimdi adı aklımda değil. İlk öncü böyle özel radyo kanallarından bu. Ayça Şenler, Mustafa Sandallar oralarda sözel programlar yaparlardı, dinlerdi Evet. Yani o, işte orada mesela bir kuazi anarşik bir durum vardı. hani. Evet. <gülüyor> bir, bir hareket Her belediye şey koyu Kimisi onu yasaklıyor, kimisi öbürsün. Tabii bu arada başka etnik sorunlar da gündeme gelmeye başlamıştı. Tabii Türkiye devlet o sırada şimdiki kadar e, objektif bakamıyordu yani bu konulara. E, şimdi burada da öyle bir şey görüyorum ben. Yani e, bu internetin e, uluslararası yapısı Web ortamı, ben internet derken tabii bütün software'i de üzerine koyuyorum bunu. Yani herkesin buraya katkıda bulunan içeriklerin hepsini öne koyuyorum. Bunlara baktığınızda bu artık devlet sınırlarının ötesinde bir nokta. Yani yaşadığımız havayı solumak gibi bir hale gelmeye başladı bu e, buradaki şey. E, o, ve en önemlisi de e, yeni ekonomide, bence bu yeni bir ekonomiye doğru gidiyor... E, ...paylaşım diye bir şey, konsept ortaya çıktı. Şimdi bakın... ...bundan sonraki gelecekte... E, ...web siteleri, şunlar... Bunların, ...artık her şeyi bedavaya doğru götürmek zorundasınız. Yani paylaşmak üzerine kurulu. Sosyal paylaşım siteleri oluşuyor. İşte sosyal paylaşım ortamları... İnsanlar gönüllü olarak buraya koyuyorlar bir şeyleri ve gönüllü olarak buna para ödemek de istemiyor. Ama buradan da gene para yapılan hani başka iş modelleri de var. Hani onları da Cloud computing filan gibi şeyler mi kastediyorsunuz? İşte işte tabii yani bulut o, o ayrı bir boyutu o. Hı. ama benim hani daha çok kastettiğim hani genel olarak gidişe baktığınızda Ortada herkes bir şeyi bedava verirken kitap yazıyorum bedava ortaya koyuyorum. Müzik yapıyorum bedava Nereden para kazanacağım ben? Bir para bir motivasyon muydu? Yoksa paylaşılması mı daha çok motivasyon? Acaba Twitter'da işte 30 bin kişi benim tweetlerimi bekliyorsa bu bana yeterli motivasyon mu para kazanmasam bile? Gibi yöntemlerle bir sonuçta yani bir ticari güdülenme olacak ki bu işler yaşasın. Ama burada paylaşımın öneminin yüksekliğine ben işaret ederken o zaman sansür başka bir anlama da gelmeye başlıyor. Bu tür web sitelerini kapatmak. Yani benim gönüllü olarak koymuş olduğum, paylaştığım şeyleri yasaklıyorlar. Bu da birey ve devleti biraz daha çarpıştıran bir yere doğru götürüyor gibi. Şimdi gelecekte çünkü yani bu tür yaklaşımların olmayacağını planlıyorduk ama... Yani enteresan bir şekilde de artıyor bütün dünyada bu e, sansor. E, şey, Şimdi bu internet yasakları başlığı altında şöyle kısacık bir geri dönüş yaparsak geçen Mayıs'tan bu zamana kadar mesela Mayıs ayında Gazete, gazeteci dinlemeleri konusu gündeme gelmiş. Kayıtları şöyle bir gözden geçirdim ki bu zaten hiç gitmiyor. <gülüyor> yani. yani evet, evet, her gün yani. öznesi değişerekten. Hanifi e Avcı'nın kitabında da bilmiyorum okuduysanız son bölümde özellikle. Yani itiraf aslında birçoğu tabii yani. <gülüyor> Haziran ayında Google Analytics ve diğer servislerin engellenmesi gibi <gülüyor> ya, bir durumla sabır, karşı karşılaşıldı ki. Evet. O kasıtlı bir şey olmasa ya. bile değil mi? Acaba. O, yani bunun öyle bir açıklaması vardı. Ben şahsen ikna oldum. Yani YouTube'u yasakladığı IP numaralarında, evet. e, blokaj koyduğunda e, Google'ın şeyleri bazı servislerini farklı farklı kapatmış oldu. Serverlerde, sunucularda vermesinden dolayı istemeden bunlar kapandı. Dendi. kaydırma yapıyormuş. Hangisi yüklüyse mesela bazı evet. YouTube şeylerini oradan alıyor, başka tarafa çekiyor. Ben başka bir şeyle görüyorum konuyu. Oraya Google olsun. hizmetlerini koyuyor. Böyle açıkladılar. Evet. Yani İ inan Öyle olsun. İ inan i̇nanmayı ben. tercih ettik ama bu çok kişiyi doğrudan etkilediği için, özellikle iş dünyasında büyük kayıplara yol açtığı için inanılmaz bir reaksiyon aldı ve ee, şimdi bir de o, ben onun için niçin çabuk inanmadım. Çabuk düzelttiler evet. sanki. Yani demek ki insanların yani tükettiği bir ürün var ortaya sonuçta. Yani iş yerinizin haritasını koyuyorsunuz. Şu anda bakın Kaliforniya'da Google bir araba modeli yapıyormuş. Gezecekmiş yollarda falan. Yani bu yani şoförsüz olarak. Bu gibi teknolojinin altyapısını oluşturan bir platform artık burası. Yani niye benim ülkemde bu gelip de e, obedyansıma gelip vergi mükellefi olmuyor diye düşünmemek lazım yani. <gülüyor> Sonra enteresan bir şey, Diyanet'e de internete sansür hakkı verilmesi oldu geçtiğimiz yaz aylarında. E, Musafları inceleme ve kıraat kurulunun tırnak içinde saptadığı hatalı evet. ve noksan basılan musaf ve cüzlerle Çok sesli güzel. görüntülü Kur'an-ı Kerim yayınları mahkeme kararıyla. Toplatılabilecek evet. ve imha edilebilecek. Bak bunu bilmiyordum, çok hoşuma gitti. Evet, Oo, çok güzel. Siz <gülüyor> Fransa'da mıydınız bu ya? Yani, <gülüyor> yani e, şaka şaka. Yok, e, gerçekten. Şimdi aynı şey oldu. internette Hı. görülürse aynı şey internetteki yayın içinde söz konusu olacak. E tabii, ülke Musafları ülke... inceleme kurulu suç ceza mahkemesine, suç hukuk Sur... mahkemesine pardon Hı. Hı. diyecek Tezir ki şu site'nin erişimini engelleyin, ben burada yanlış basılmış şey gördüm. Aslında çok doğru bir şey çünkü zaten hani eskiden beri e, bu konuda biliyorsunuz e, Kur'an'ın yazılı hale gelmesi e, 30 yıl kadar bir aralıktan sonra olmuş olduğu için bile hala tartışılan e, bir tane de hatta İranlı bir moğolların verdiği ölüm fetvası var e, Salman Rüştü miydi? Şeytan Ayetleri diye bir e, kitap yayınlamıştı. E, i̇şte bunlar orada mıydı dur, değil miydi diye. Şimdi bu kadar hassas bir e, kutsal kitapta e, internet ortamında hani, e, başka yorumlar yol açabilecek şekilde tabii ki baskıların engellenmesi aslında doğru bir yaklaşım. Yani iyi yapmışlar demek demekler yani Hiç düşünmemiştim ben yani onun da kötü niyetlilerinin olabileceğini yani öyle bir bir fasikülü belki biraz değişik yazarak hani anlatmak isteyen ya da bazı yorumları. Ee, tabi orada ilginç ama doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Ama ben. yapılan yasal düzenlemede hatalı ve noksan basılan evet. gibi bir ibare var. Yani hatalı ve noksan. E şimdi, Hatalının kapsamı geniş tabi. Hmm. Yani e, geçenlerde mesela e, Türkiye'de çok önemli bir müze e, oldu. E, bilmiyorum gidebildiniz mi? Türk Tarih Müzesi'nde. Bütün Kuran'ın geçmişi e, 1400 yılı diye e, çok güzeldi. Çünkü orada bir kutsal kitap görüyorsunuz sonuçta. İlk orijinal e, e, etkileyici bir şey var. Tabi hata olmaması lazım. Yani üzerinde dünyada bu kadar kalabalığın yaşamış olduğu bir dünyada böyle bir hassasiyet. Mesela aynı şeyi sanıyorum İncil'de de gösteriyorlar. Çünkü İncil'in de arada bir şeyleri çıkar. İşte bulundu falan gibi bir parça daha. Bu konular çok hassas konulmuş. Toplanması güzel ama tabi bunun yetkilisinin e, diyanet olması kendi e, bu grupların arasında tartışmalara yol açabilir. Bir de hukuk tekniği <gülüyor> açısından da sakıncalar olduğunu düşünüyorum. O da şu... Bu copyright gibi düşünmek lazım. Bu şimdi en süprem copyright yani. <gülüyor> Ondan sonra... O yüzden e, bu copyrightı tabii bozmamak gerekiyor. Bunun öyle expire date yok. Bir sonra sona erme süresi yok yani. Ama internet içeriğini erişime engelleme yetkisini de bir sürü bir sürü dağıtmış oluyor farklı yerlere yani. Evet, yani, öyle yani bir şey var yani. Şöyle bir düşünmek hani bir lazım. bir diyanet mi yani, eksikti diyor insan. Hayır hani, hani diyanetin başvuru hakkının düzenlenmesi yanlış da o bir bildir kişi gibi olabilir. Yani birisi şikayet eder hani bildir kişisi budur. O evet, baksın da evet. doğrusunu bilir gibi falan. Orada da tartışma çıkabilir. Niye o bilir kişi oluyor diye. O da hani bizim benim pek uzmanlık alanım değil ama ee, özellikle Arapçanın çok incelikleri falan var. Bir de orada okuyanlar var. Bazı web sitelerinde gördüm. Mesela basıyorsunuz e, Kur'an'ı e, sesli olarak okuyor o sayfayı. O okumalarda belki bir, e, bir te, yani te, tercüme hatası ya da e, lehçe hatası falan varsa... Yani ama enteresan güzel bir gelişme, ilginç yani. Başka kurumlara da vermekte fayda var böyle etkiler. <gülüyor> Vedat Bey, yeni dönemin ilk programından daha beni morayı bozmayın lütfen. Yok yok canım. Sonra i̇yi, iyi gidiyor her şey. yine yazın internet yasaklarıyla olan bitenleri gözden geçirdiğimizde 18 Temmuz'daki yürüyüşü görüyoruz. Ee, aşağı yukarı 2000'e yakın insan, sivil toplum örgütü bireyler. Ee, ...Sansürsüz İnternet.org.tv evet, evet, sitesinde evet, de evet. E, toplandığı üzere içi, ilgili içeriğin... E, ...Taksim'den e, Galatasaray'a evet. doğru bir yürüyüş yani, yapması yürüyüş. Evet. bu enteresandı. Ee, yapıldı da ne oldu? Hemen arkadan Vimeo'ya yasak geldi. Mesela, ya bu o, da bir evet. video paylaşım aynen, sitesi. Aynen. Böyle yasak sayesinde biraz daha meşhur oldular. O kadar popüler değillerdi YouTube kadar ama yani... Sonuçta daha popüler oldu. <gülüyor> Şimdi burada Yaman Akdeniz'in ve Kerem Altıparmağ'ın kulaklarını çınlatacağım. Çünkü bireysel kullanıcı olarak itiraz ettiler. Dilekçe verdiler Ankara'da 11. İdare talebi. Mahkemesi'ne. Ne? <gülüyor> Konu ne? Playboy web sitesinin erişime engellenmesi Türkiye'den. Niye engel ki? Filmleri falan satılıyor yani. E i̇şte web sitesini e, hı hı. BTK öyle uygun gördüğü hı, için... Ha. E, Erişimi engellemiş. Onlar da işte bu çocukları koruması gereken uygulamanın e, ilgisiz yer, ya zaten, biçimde büyükleri kapsama, yetişkinleri kapsamasına itiraz ediyorlar. Zaten uygulamaya baktığınızda şimdi burada e, tabi biz çok hassas bakıyoruz. Ama devlet böyle bakmıyor burada. Çok net olarak söyleyebilirim ki yani buradaki bakış açısı e, ya bir şekilde yapalım bir şekilde biz bunu yasaklayalım. Yani ne olursa olsun bakalım ilgilisi geldiğinde bakarız gibi. Çok savruk yani orada bir hassasiyet beklemeyin. Yani bu YouTube'un içerisinde Harvard'ın dersleri de var. Yani daha önce belki konuşurken söylemiştim. Evet. İndirin en dünyanın en ünlü profesörlerinin Yale'de, Georgetown'da, işte Oxford'da nerede konuşmuşlarsa derslerini birebir dinleyip fayda alabilirsiniz. Şimdi böyle bir imkanı Türk halkına niye saklıyorsunuz? Yani ben orada anlamam. orada yok Atatürk'e kaynetmiş veya şu varmış bu varmış. Yani ediyorsa da ediyor. Ne yapayım yani burası böyle bir ortam. Bir yani, de kişilerin mahremiyet alanını ihlal etmiş oluyor dolaylı olarak. Yani evinde adam Benim kitabımı okur, oku. seyreder. Ben yurt dışına gidip bir kitabı aldığımda okumamı engelleyebiliyor mu devlet? Engelleyemiyor. Yani artık bu delikten her şeye girip çıkıyor. Bu ISTN'den yani bu kablo hattından. Buradaki tavır yanlıştır yani burada evet. demokrasinin şartlarından birisi tolerans en aykırı fikre bile toleranstır yani. Yani sizin içerinizde bir isyan uyandıran, yok etme hissi uyandıran fikre bile tolerans göstereceksiniz. Bu anlamda hate speech hani o nefret söylemlerine bile hı hı. tolerans konusu tartışılabilir. Elbette zaten o açıdan bakıyorum. Evet. Yani e, o zaman peki yani YouTube'da öyle varmış ya bunu zaten imkanı olan gidip bulup indirir çok meraklısıysa yani e, o kadar hani bir şey yok. Ama oradaki eğitim imkanlarını yayınlayın. Yani eğer öyle bir gereksiz çaba yerine gitti ki YouTube'da siz şuraya girin bakın buralar daha iyi. Değil. Çok güzel yerler var, kitaphaneler var. Yani bu bu tür şeyler varken niye e, yasakçılık? Yani niye böyle isyandayım yani o konuda. Peki o evet. zaman size bir dinlenme fırsatı tanıyalım. Bizim sakinleşelim. Haftada bir işelim, bir, ara hafta bir sakinleşelim. Olarak. Take me back. Until I can't stand Says for my brother To treat me like I'm martyr Put me in a false society And make me something I don't want to be Give me back my freedom And let me see the daylight 94.9 Açık Radyo Bilgi Çağının Hukuku programındayız sayın dinleyenler. Ee, konuğum Sayın Avukat Vedat Gürer'le programın birinci bölümünde yaz aylarında daha doğrusu bizim program tatildeyken neler oldu neler bitti onları gözden geçirdik ve maalesef gördük ki hala en önemli gündem maddesi internet yasakları maalesef. ve bunun Kapsamı, yaklaşımı, hukuki dayana vesaire evet. orada hukuki kaldık. Dayanak, evet, hukuki dayanak yaratmak kolay. Yani e, meclis otoritesi elinizde olduğu zaman yürütme, hukuki dayanak yaratır. Yaratmasanız da mevcut yasalarda bulunur. Yani bizim yasalarımızın her yerinde böyle bir e, şey vardır, yorum elverişli. Değil. Ama niyeti temele koymak lazım. Nasıl bakıyorsunuz? Neden yasaklı yapıyorsunuz? Neden yasakçılık var? Şimdi bu niyet ortadan kalkmadıktan sonra Avrupa normlarını benimsemişsiniz ya işte orada da öyle yazıyor gibi bahanelerle e, yasa devam ettirmekse amacınız mutlaka bahanesini bulursunuz. Onun için burada temel olan, temel değişmesi gereken husus bence niyetin yasakçılık olmaktan çıkması lazım. Yani şu itirafta olmalı devlet, ben yasaklamak istemiyorum ama öyle bir şey var ki artık ona dayanamıyorum. Yani bu noktada haklılığı konuşabilirsiniz. Örneğin Amerika'da bile e, İspanyolca Milli Mars söylenmesinde yok buraya kadar dedi yani o kültürde. Şimdi bazı sınırlarınızı çizerseniz onun dışı serbest ama bizde öyle değildir biliyorsunuz. Türk devletinin yapısını eskiden beri hep konuşuruz sizinden. Yani bizde e, serbest olduğu söylenmemişse yasaktır. <gülüyor> Aslı olan asla yasaktır. yasaktır. Şimdi bunu kırmak gerekiyor. Bakış açısı meselesi. Evet, bu değil bakış değil açısı. Aynen. Bu genetik bir durum mu acaba? Böyle ya, kaç Yani uzaktır? böyle vura vura genlere giriyorsa... <gülüyor> <deneyim>. <gülüyor> Yani sopayla girmiştim yani. yani. Yani bu evet kuşaklar ama esasen Türk insanı özgürlükçü yani onu söyleyeyim. Hani genlerimiz özgürlükçü genlerdi Nasıl yani. bu şeyi? Bozkır'dan ben şey Bozkır'dan hmm. şey yapıyorum hani bir at koşturuyor işte hala arabaya da öyle kullanıyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o anlamda böyle özgür olarak olmayı severler diye düşünüyorum ama sonuçta buradaki yasak gerçekten e, ciddi bir yasak ve bunun kafa yapısı değişmeden ben kalkacağına inanmıyorum. Yani bu temel kafa yapısı ben özgürlükçüyüm diye kendini tanımlayacak. Ben yasakçı değilim. Öyle bir ispatla gelin ki ancak öyle yasaklayayım demesi lazım. Oysa şimdi tam tersi. Şikayet ettiler yasakladım. İçeriye bakmıyor. Araştırmıyor. Öyle bir şey yapmıyor. Yani şikayet oldu yasakladım. Şimdi bunu değişmesi gerekiyor. Yani ama tabii evet. henüz var biraz. <gülüyor> Amaç ve araçların oranlı olması. Kesinlikle. Yani işte temel. En önemli insan hakları kurallarından evet. biri zaten. Evet yani. Türk insanının bu ulaşım hakkı engellenemez. Yani bunu böyle görmek gerekiyor. Hatta yeni bir slogan geliştirdim yaz boyunca. Özgürlüğü yeni tanımı nasıl olabilir diye. Nasıl olabilir? E, fiber to the home yani her eve birer tane fiber ve IP masking. Yani bu. <gülüyor> <gülüyor> Siz bunu geçen yılda söylemiştiniz hatırlıyorum. Demek ki çok şey değişmemiş. Peki bu arada bugünkü programımızın sonuna geldik. Ee, önümüzdeki hafta yine görüşmek üzere aynı saatte sevgili dinleyenler tekrar teşekkürler Sayın Vedat Güler. Çok teşekkürler. Ve ya. teknik masada arkadaşım Ömer'e de içten teşekkürler. Çok teşekkürler.